9, Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta stüdyoda Serkan Ocak ve ben Pelin Cengiz birlikteyiz. Ee, birazdan da bir konuğumuz olacak. Ee, bağlantı yapacağız kendisiyle. Ee, yarın e, aslında sona erecek olan 12 Aralık'ta e, sona erecek. E, çok hararetli e, tartışmaların e, yapıldığı, konuşulduğu. Peru'nun başkenti Liman. Lima'daki iklim zirvesinden bahsedeceğiz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı bu yıl 20. kez Peru'da toplandı. Bugüne kadar yapılan 19 tane iklim zirvesinden belki bu en kritik olanı. Çünkü 2015'te artık dünya yeni bir iklim sözleşmesi yapmak üzere Paris'te buluşacak ve e, Paris zirvesi öncesi e, yeni e, iklim taahhütlerinin e, yer alacağı e, yeni yani Kyoto protokolünün yerini alacak olan yeni Paris anlaşması Paris e, protokolünün bugün e, bu e, zirvede e, çerçevesi belirlenecek ve Paris'te de e, boşluklar doldurularak ondan sonra işte taraflar e, buna e, yeni taahhütleriyle altına ...imzasını atacak. Pelin aslında her COP toplantısı... E, ...öncesinde ve esnasında şeyi diyoruz... ...bu en önemlisi... Ediyoruz. ...ve evet. bir e, hükümetlerin artık anlaşması lazım... ...bir e, anlaşma metni çıkması lazım diyoruz ama... ...ben en son e, Kopenhag'takine gitmiştim... 2009 Kopenhag'ta bir çok... ...yani evet, oradaki bütün devlet liderleri olmuştu. gelmişti... ...kavga edip ayrılmıştı... Bizim, ...bizim tabii her zaman <gülüyor> beklentimiz bu yönde... ...çünkü yani... Geçmişte neler olduğu belli önümüzdeki en az 20 yıl boyunca da bunu durduramayacağız ama 20 yıl sonrasında ne yapacağımız ancak hükümetlerin tutumuna göre değişecek herkesin tüm dünyadaki e, doğa savunucuların tek derdi iklim değişikliğini önlemek isteyenlerin tek derdi bu aslında bir evet. anlaşma metni çıksın ve e, gelecekte dünya nasıl şekillenecek? Önlem alınsın hepsi çok önemli ama e, maalesef hı hı. E, çıkmıyor bir şeyler evet. inşallah toplantısından. E, bu konuyu e, aslında çok yakından e, takip eden e, 350 Ankara'dan Önder hı hı. Algedik telefon hattında. E, günaydın Önder. Günaydın. E, Beni günaydın Serkan. Günaydın. Ee, istersen e, bir şöyle genel hatlarıyla biz biraz bahsettik ama sen de istersen e, takip ettiğin kadarıyla, izlediğin kadarıyla ne oluyor, ne bitiyor e, limada e, aşağı yukarı 10 e, gündür hmm. e, ve e, ondan sonra istersen biraz daha ülkeler bazında kim ne yapıyor, kim nasıl pozisyon alıyor e, biraz onlardan bahsedelim. Olur tabii ki. Ya şimdi aslında Kopenhag'da çok ciddi bir e, ters dönüş yaşandı. Bugün 2020'deki anlaşmanın kökleri diğer zirvelerde özellikle Durban'da ve hmm. Doha'da atıldı. Şimdi asıl hikaye şu biliminin söylediği bir şey var. 2015'ten önce emisyonların azaltılmaya başlanması gerekiyor ki yani duvara çarpmadan önce frene basmanızın bir anlamı yok. Mealinde şeyler söyleniyor. Ülkeler biraz kabul etmişti özellikle karbondöksinlikten daha da fazla azaltmak filan konusunda. Fakat bu zirveler çok çoklu bir denklem. Ee, bir gün iyi olan bir gün kötü olabiliyor ya da bir pozisyonda iyi olan ülke bir pozisyonda kötü olabiliyor ve çok kümülatif bir sonuç var ama biz için ilerleyen sonuç şu kümülatif sonuç aslında iklimi gelinmez noktaya değiştirecek mi? Hatırlarsanız IPCC'sinin 5. E, Değerlendirme Raporu çıktı. Orada 4-5 tane senaryo çalıştılar. E, senaryoların en kötüsü hakikaten iklim değişikliğinin 2025-30 yıl içinde geri noktada değiştiği ihtimali olan senaryo. Hı hı. En iyisi de RCP 2.6 senaryosu ise hani yapılması yani kötünün iyisi senaryosu tartışması. Şimdi e, bu da çok denklemler devam ediyor. Amerika ile Çin bir anlaşma yaptılar. Bu biraz heyecan yarattı Çünkü Amerika bir şekilde e, bir şeyin altında kendi ifadesini koymuş oldu. E, ama çok yeterli değil çünkü e, üç tane ülke hiç yer almazsa kötü niyetli ülkeler bu üç ülkeye örnek gösteriyor. Herkes iyi yaparsa bu sefer iyilerin yarışı olmaya başlıyor. E, bu zirvede de aslında 2015'te anlaşmanın çıkması için temel ilkelerin Önümüzdeki ilkbaharda bonda yapılacak toplantıya kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Burada da bu ülkelerin bu ülkelerin e, pek çok kısmının tamamlanması gerekiyor. Şimdi burada sıkıntı şu. E, Türkiye aslında benim açımdan. Hı -hı. Çünkü hani diğer ülkeleri eleştirebiliriz. Çok da problemleri var ama evet. Türkiye bu süreçte e, şey yapmak istemiyor. E, söz vermek, tarihte bulunmak istemiyor. E, daha çok e, hani bizim resim dokümanlarda geçer ya özendirme. E, katkı gibi kelime, hani, kelimeyi Hı. biliriz. Türkiye burada katkı kelimesi üzerinden gitmeye çalışıyor. E, ama sıkıntı şu. Türkiye'siz bir iklim e, anlaşması olur mu? Hı, olur, olur mu? Olur. Ama sağlıklı olur mu? Olmaz. Hı. E, peki iyi bir Türkiye olsaydı yani bugün 3. E, köprüye harcanan paraları e, Aksaray'a harcanan paraları iklime yatırsaydık ne olurdu? Dünyada aslında herkese caka satan Ee, pek çok şey öne geçeceğin bir ülke oluyorduk. Mesela bakınız Almanya. Evet. Almanya bu konuda çok daha iddialı gidiyor. Avrupa Birliği bir tutarlılığı var yetersiz bir çeşkili olsa da. Ee, pek çok şeyi söyleme haklarına sahip. Ada devletleri e, can de bunları söylüyor. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Çünkü Türkiye'de bu yaz yeterince felaketi yaşadık artık. Yani bundan daha kötüsü bir, bir kez daha yaşamak diye düşünür hale geldik. Türkiye bu süreçlerin dışında durma özellikle böyle dışarıdan daha... Hmm, Neociberel bir ağızda kıtlmayı devam ettiğini düşünüyormuş gibi görünüyor. Peki hı hı. E, Bakanın konuşmasını takip edebiliriz mi? İdris Güllycen'in beklentileri karşıladı mı? Sanki karşılamadı Yok. gibi bir algı oluştu ya, sonrasında. Ya karşılamadı tabii ki. E, zaten her konuşmasında anlat vermiş olduğu örnekler biraz e, konunun çok dışında olduğunu gösteriyor. Bu sene geçen seneki o bomba ifadeleri var ya. Biz zaten yüzde azalttık. Hı hı. E, evet. Bunu kullanmadı. Ee, çok fazla bomba ifade yoktu böyle skandal ifade. Ama çok e, konunun dışında e, şeyler söyledi. Yani çok hani bakının konuşmasına baktığınız zaman aslında Batı cephesinin değişen bir şey yok. Çünkü hani zeytinli termik santral yapılan bir ülkenin konuşmasının Ne kadar mükemmel olacağını hani siz de tahmin edebilirsiniz. Hı hı. Evet ee, aslında ben şu noktada şeyi merak ediyorum. Şimdi e, demin şeyden e, Türkiye'nin e, iklim zirvesinde genel olarak aldığı ve tabii bu yılki yine aldığı pozisyon e, son derece işte neoliberal e, politikalarını e, dayatan demeyelim ama devam ettirme e, isteği arzusu içinde ...olan bir ağızla konuşuyor... ...ve biz işte iklim değişikliğiyle ilgili de... işte ...elimizden geleni yapıyoruz gibi... ...afaki cümlelerle... ...süslü bir konuşma... ...yani bu evet. bu tavrı... ...tabii daha çok gelişmekte olan... ...ülkeler kategorisinde düşünürsek... ...Türkiye gibi ülkeler açısından... ...şimdi dünyayı en çok kirleten... ...Amerika ve Çin... ...işte beğeniriz beğenmeyiz... ...kendi çaplarında bir taahhütte bulundular... ...Avrupa Birliği yine aynı şekilde... ...2030-2020 hedeflerini revize etti... Ve 2030 için %40 azaltım hedefi koydu falan gibi. Herkes kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışırken. gelişmekte olan ülkeler kategorisinde baktığımızda Türkiye gibi hala daha bu e, neoliberal e, politikalarını e, devam ettirme isteğini bu kadar net bir şekilde ortaya koyan e, başka bir ülke, bu şekilde kendini bu kadar açık pozisyonlandıran başka bir ülke var mı? E, o sırası müzakereler ve ulusal uygulama açısından e, Türkiye çok örnek bir ülke diyebiliriz. <gülüyor> Ama toplam iklim politikaları olarak bakarsak eğer, şimdi Türkiye kendisini nasıl addetiyor? E, mesela Pek çok alakası yatırıma gelince biz dünya deviyiz diyor. Ama mesela iklime gelince mesela bu sene Yeşil Fondan para istediler. Hmm, evet. Yeşil Fondan para istiyor. Ben utanç duyuyorum. Yani Afrikalılar için, Afrikalara da utanç duyuyorum? Afrika'lardan <gülüyor> özür dilemek istiyorum. Gelişmekte olan ülkeler, yeni endüstrileşmiş ülkeler arasındaki ıskalaya baktığımız zaman iklim iklimleşik performans endeksinden örnek vereyim. Hı -hı. Sondan üçüncü ülke. Arkamızda Malezya ve, ve e, Tayvan var. E, şimdi bakıyorsunuz ama öte yandan Fas. Evet. FAS ilk 10'a girdi. 9. Evet. sıraya gitti ve yaptığı işlere baktığımız zaman, şimdi e, duymuşsunuzdur, e, son 2 günde ilk defa 2 tane güneş santrali e, lisans aldı. Hmm. Güneş santrali lisans aldı. Yani Bireysel e, fotovoltaik sistemleri dışında ilk defa güneş santrali lisans aldı. Ve şu anda bütün Yenilir Camiası bunu hakikaten kutluyor. Ama FAS e, 500 megawattlık güneş sisteminin inşaatını tamamlamak üzere, Ve ikinci beş üçüncü beş ile beraber iki kadar iki gigavat, iki bin megavatlık sistem yapacak. Hmm. Şimdi e, bizim aslında baktığımız zaman Türkiye bu konuda hakikaten çok özgün bir ülke. Yani dünyada konuştuğumuz şeyler ve tartıştığımız şeyler çok farklı. Türkiye üzerinde konuştuğumuz ve tartıştığımız şeyler çok farklı ve ikisinin dili bile de aynı değil. Hmm. Ne mesela en e, gördüğün temel farklılık nedir burada? Türkiye ya, hiçbir şey yapmadan sürekli bir şey isteyen, isteyen konumunda evet, bence en genel özeti. Katılır mısın? Bilmem önüne. Tabii tabii tabii. Yani böyle bir şey zaten iklim müzakirelerinde bunu bir başka devlet Türkiye için söylemişti. Bazıları hiçbir katkı yapmadan teknoloji ve finansmandan yararlanıyor diye <gülüyor> Türkiye atıfta bulunmuştu. Büyük de bir devlet söylemişti zamanında. Ee, ya Şimdi şöyle, çok basit bir örnek vereyim. Siz bir hedef koyarsınız, hedefle ilgili mevzuatınız hazırlarsınız, mevzuatla ilgili kurumsal yapı oluşturursunuz ve bunu finansal mekanizle oluşturarak... İşinde başlamasını sağlarsınız. Dünyada bütün bütün devletler böyle çalışır. Türkiye'nin mesela kömür hedeflerini biliyoruz değil mi? Bu kömür hedeflerin nasıl yansıdığını tek tek bütün dükümanlarda, yazışmalarda da biliyoruz. Ama güneş ve rüzgar hedeflerinin bu karşılığı olmadığını biliyoruz değil mi? Ee, ama mesela FAS da ilginç bir şekilde yenilenebilir enerji ve verimi, enerji verimliliği konusunda hem hedef, hem mevzuat, hem kurumsal yapı, hem de devletin adımları atılmış durumda. Evet. Peki istersen bu noktada bir e, ara verelim. E, aradan sonra bu e, artık her yıl e, açıklanıyor. E, bu yılda evet. açıklandı. E, Lima'da iklim değişikliği performans endeksi. E, Türkiye'yi bir de o endeks üzerinden e, konuşmaya devam edelim. Tabii ki tabii ki. Success! with you all. 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında 350 Ankara'dan Önder Algedik'le birlikte Lima'da gerçekleşen iklim zirvesini e, konuşuyoruz. İlk yarıda e, genel olarak hem gelişmiş ülkelerin hem de Türkiye'nin e, pozisyonunu konuştuk. E, şimdi her yıl yine e, iklim zirveleri esnasında bu... E, Ee, Alman e, merkezli bir e, sivil toplum kuruluşu German Watch ve e, Avrupa İklim Ağı'nın e, birlikte e, oluşturduğu e, bir endeks var. İklim Değişikliği Performans Endeksi. Burada e, dünyaya e, atmosfere e, boca ettiğimiz sera gazlarının %90'ından fazlası sorumlu olan e, ülkelerin değerlendirildiği bir rapor bu. E, Türkiye yine çok e, anlı bir konumda bulunuyor burada en kötüler listesinde sondan dördüncü <gülüyor> şimdi biraz bundan bahsedelim istersen Önder bu performansımızı yine tabi neye borçluyuz ve bu sene nasıl pozisyonlandık bu endekste bunun detaylarına bakalım Ee tabii ki. Ya şimdi genel olarak biraz endeksteki bazı çıktıları anlatmak da fayda olduğunu düşünüyorum. E, şimdiye kadar hep bize genel bir argüman vardır. Büyümek için daha fazla fosil yakıt harcamamız gerekiyor gibi bir tartışma. <gülüyor> Aslında bu seneki raporda ortaya çıkan ilginç bir gelişme. Bu ülkelerin çoğunda büyüme ile e, emisyonların, e, karbondioksit emisyonunun ilişkisinin kırıldığı bir dönem olduğu. Artık e, politika dokümanlarının sonuçlarını yansıtmaya başlamış durumuz. Hani <gülüyor> başlamış durumunda bazı ülkeler mesela Danimarka ekonomik büyümesine rağmen emisyonları azaldı bazıları ise ekonomik büyümleri orantılı olmayan az sayı, az bir miktarda emisyonun arttırdı dolayısıyla şimdi artık dünyada düşük karbonlu bir rekabet olduğunu söyleyebiliriz ve hmm. bunun sonucu da şu oldu aslında bu yeni e bir şey değil mi Ee, aslında Nispeten. bunların örnekleri Hı -hı. vardı ama... dünya Bu kadar ölçüyle... belirgin belki değil değil mi? Evet, evet. Hı -hı. evet. Haritada bunu çeker edebileceğiniz çok büyük oluşmaya başladı. Ee, zaten mesela baktığınız zaman biz hani batan gemiye yatırım yapıyoruz. Kömür gibi, doğalgaz gibi, petrol gibi. Evet. Ee, 58 ülkenin 51'inde e, bir enerji sektörü iki haneli. Yani yüzü 3-5 değil... 15-20 gibi rakamlarda büyüme kaydetmiş. Hmm. Ee, ve bunun daha da ilginci, mesela Çin'in sıralaması çok yüksekti değil ama Çin e, geç, geçen yıl, e, yani bu rapor yılında en fazla yenilenebilir enerji yatırım yapan ülke ve hemen hemen yarısını yapmış. Hmm. İlginç. Evet. Şimdi öyle bir rekabet ki, Çin'in bu konuda Çin e, kömüre yatırım yaptığı için e, kömür hakikaten çok ciddi cesaret buluyordu. Şimdi bu rapora göre kömüre olan Çin yatırımları azalmış durumda. Ve Çin yine bir enerji ciddi yatırım yapıyor Dolayısıyla Hı -hı. dünyada dönüşmeye Başlayan bir trend var ama Sorun şu ki hala 2 derecenin altını Tutacak işleri yapmak Konusunda bu ülkeler kendi Ev ödevleri yapmamış durumdalar Fakat İsveç ve Danimarka'nın çok özel bir durum var Bu senin performansları çok iyi Eğer bu performansları tekrar devam ettirlerse Aslında bu performansların karşılığı Kendi payına düşen Sorunlukları aldığı Orana denk geliyor evet. e, Fakat şöyle bir çekince koymuşlar Bu mesimsel de olabilir olabilir. Hani ekonomi o sene bir problem yaşamıştır hı hı. Ve Olmamıştır e, Önümüzdeki yıllarda bakacaklar ve Bu endekste ilk üç sıra boş bırakılıyordu. Çünkü hak etmeyen evet. ülkeler olduğu için. Evet. Belki <gülüyor> gelecek senelerde İsveç ve Danimarka'yı ilk üçle görebiliriz. Peki ben bu noktada sana şunu sormak istiyorum. Şimdi ilk üç sıra boş. Sonra işte dörtte Danimarka, beşte İsveç, altıda evet. İngiltere dikkat çekiyor. Evet. Şimdi İngiltere Polonya ile birlikte Avrupa Birliği bu yeni 2020 hedefini işte tekrardan yenilediği bir 2030 hedefi oluştururken İngiltere ile Polonya Avrupa'nın işte en kömürcüleri en fosilcileri hmm. diyelim hep taş koydular. Aslında işte bir takım tabii. rakamlar çok daha yüksek hedefler konabilecekken hedefler biraz daha düşük kondu ve bunu bu tabi bu iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çalışan pek çok sivil toplum kuruluşu da bunu çok eleştirdi ciddi şekilde. İngiltere'nin 6. sırayı hak etme sebebi nereden kaynaklanıyor sence? Ya İngiltere'nin ııı e bunu hak etmesindeki en önemli faktör e, emisyon seviyesindeki düşme, gelişim. Yani ülkenin emisyon seviyeleri düşüyor. E, Yeniliği bir enerjideki ve enerji yönündeki politikaları daha güçlü. E, artı bunu destekleyen politikaları ve uygulamaları var. Hı hı. E, şimdi genelde bu endekse bakılırken ülkelerin bu konuyla ilgili indikatörleri incelenir. E, bunlar büyük bir ağırlık oluşturur. Sonra daha sonraki E, yıllarda etkisini görmek babında politikalar ortaya konursa hedefi var mı, hedefi ne kadar başarıyor bu tür kıstaslar değerlendirilir en sonunda da ayrıca bununla çelişkili olan şeyler de not edilir bu çalışmalar yapılırken sistematik olarak Tabii ki o bahsettiğiniz şey eksi noktalardan bir tanesi ama bu endeks görceli bir endeks yani İngiltere'nin bir günahı varsa işte altındaki ülkenin iki günahı olduğu zaman e, kaba bir tabirle, <gülüyor> bu yukarı çıkıyor Evet, o yukarıda kalıyor yani Türkiye mesela O kadar e, problemli bir ülke olmasına rağmen bu sene 3 sıra yukarı çıktı. Hmm. E, Baktığınız zaman politikalar değişti mi? Değişmedi. Ama e, burada çok e, ilginç bir nüans var. Türkiye'nin 2012 yılında hiçbir kömür santrali açılmaması, açılan doğal gaz santrallerinin de çok yüksek olmaması sebebiyle bir anda e, yeni enerjinin e, yeni gelişimi yüksek çıktı. Hmm. Hmm. Evet. Yani bu Türkiye'nin iyi oldu anlamına gelmiyor. Yani e, e, O anlamıyla baktığımız zaman. Evet. Peki bu demin e, Fas'tan e, bahsettik. Bir de burada galiba e, Kıbrıs e, biraz e, dikkat çeken ülkeler arasında e, yer alıyor. Gerçi bunlar tabii e, yani Kıbrıs'ın saldığı e, sera gazı ne olabilir diye düşünebiliriz belki ama e, herhalde ilk onda e, yer almasının bir esbabı mucibesi vardır. Yani Kıbrıs özellikle incelemek gerekiyor. Biz bu e, aç, ön açıklamayı hazırlarken Kıbrıs'ı inceleyemedik. Geçen sene Fas'ı çok iyi bildiğimiz için. Hmm. E, Kıbrıs 27. ilikten 8. iliğe e, çıkmış. Bu çok önemli bir çıkış. Hmm. E, burada bir dizi politikasında gelişme olduğu belli ama bunu geçmiş senelerdeki karnesiyle karşılaştırmak ve bunun altını incelemek gerekiyor. Ama tabii Kıbrıs küçük bir ülke. E, dolayısıyla hani 600-800 bin nüfusu var ve hani bu nüfusun hareket etmesi çok daha Kolay gibi görünüyor. Küçük değişimler e, büyük orada büyük, büyük sonuçlar doğurabiliyor. Tabii ama e, Türkiye'deki küçük değişimler de aslında çok büyük etkiler atabilir. Fas'a FAS örnek vermemizin sebebi o Fas oldukça elde tutulur bir ülke sonuç olarak. Baktığınız zaman ciddi bir nüfusu var vesaire. Evet. E, Fas'la benzer bir şekilde 15'likten 9'luğa çıktı bu hmm. performansıyla ve bu sene ilk 10'daki yegane gelişmekte olan ülke. Enteresan, evet. Peki süremiz azalırken artık e, istersen biraz e, şeyi konuşalım. E, Paris için e, bir umut var mı? Yani Paris e, anlaşması yeni Kyoto e, olabilecek mi? Be? Buna e, ciddi taahhütlerle ülkeler altına imza atacak mı? Ne olacak 2015'te? Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. 2009'a kadar uluslararası müzakerelerde herkes ortak bir hedef üzerine çalışıyordu. 2009'daki hayal kırıklığından sonra Kopenhag'da ülkeler evrene ve kendi ev ödevlerini hazırlamaya başladılar. Hı -hı. Ee, zaten daha sonraki yıllardaki performans endeksinde bunları görmeye başladık. Şu an her şey e, önce herkes kendi evinin önünü temizlemeye çalışıyor. Önce herkes kendi karbonunu, kendi karbon salan politikacılarını değiştirmeye çalışıyor. <gülüyor> ee, dolayısıyla aslında aslınhaki şey şuna geliyor. Eğer herkes kendi ülkesinin iklim politikalarını değiştirilirse e, güçlü bir anlaşma çıkması kolay olacak bu anlamıyla. Hmm. Ama güçlülük tartışması değil e, zayıf olabilir ama uygulaması güçlü olabilir. Güçlü olabilir uygulanmaz. Gibi uluslararası siyasetin bir dizil çelişkisi var bu aşamada. Dolayısıyla 2015 ne çıkacağını kestirmek inanılmaz zor bir şey. Hmm. E, ama Kesin olan şey şu bizim ev ödediğimiz yapmamız lazım. Türkiye'nin değil bizim yapmamız gerekiyor aslına bakarsanız. Evet aslında tabii öte yandan işte yanı başında Avrupa Birliği'nin böyle hedefler koyduğu ve giderek senin de dediğin gibi herkesin kendi karbonunu temizlemek üzere bir takım şeyler yaptığı bir dünyada aslında Türkiye gibi ülkelerinde işi zor yani kömürü zeytine tercih eden ülkeler evet. herhalde burada çok daha ay yuka çıkacak ve günah keçisi E, olarak belki çok daha fazla bundan sonra parmaklı işaret edilecek. Aynen kesinlikle. Evet e, bugün ekonomi ekolojide programımızda 350 Ankara'dan Önder Algediki ağırladık çok teşekkür ediyoruz Önder yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederim Önder. Ben teşekkürler kolay gelsin. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayanlar: Perin Rengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ulğaz ve Serkan Ocak. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için